Kovul Allah'ım, en şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Cenab-ı Rubul Alemin diyor ki: "İnne fi zalike le ayeten limen hafe azabe'l-ahireh." Demek ki bütün bu anlatılanlarda diyor, ahiret azabından korkanlar için bir ayet, bir delalet, bir belge vardır. O ahiret günü öyle bir gündür ki zalika yevmun majmu'ul linnas Bu öyle bir gün ki o gün için bütün insanlar toplanmış olacaktır. Yani bir araya getirilmiş olacaklardır. Kendileri değil Allahü Teala onları cem edip bir araya getirecekler onlara kalsa en azından günahkarlar gelmek istemeyecek başlarına gelecekleri bildikleri için. Bu öyle bir gün ki bugün için insanlar toplanmış olacak ve ayrıca bugün ve zâlike yevmum meşhud şahit olunacak tanık olunacak bir gündür. ve mâ nüekhiruhu me'dud yani kafirler hani oradan gelen var mı kardeşim bugünün henüz gelmemiş olmasına hatta belki kendilerinin hayatı bitene kadar da gelmeyecek olmasına aldanmasınlar. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki biz bunu ancak sayısı belli bir vaadeye kadar erteliyoruz. Sayısı belli bizim için bunun. Sayısı belli. Vadesi belli. Tarihi belli. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar nefes alacakların da sayısı belli. Her bir nefes alanın alacağı nefeste belli. İşte bu son nefes sona erinceye kadar o gün gerçekleşmeyecektir. allah Teala'nın vadesi gelmeyince bu iş olmayacak. Dolayısıyla insanlar merak etmesinler. Veya sürenin gecikmesi veya bugünün gerçekleştiğini görmemek bunu inkar etmek için bir sebep olmasın. Yazıktır. Esasında mesele şu, bu hadis-i şerif okuyacağım hadis-i şerifi insanlar ibretle anlayıp değerlendirseler, şu anda bırakalım Müslüman olmayanları, Müslüman olarak piyasada bulunup da yerli yersiz gerekli gereksiz tartışmalar yapanların tartışmalarını, Gündem dışı otomatik olarak bırakacaktır. Hadi şu bakın. Geliyor sahabi. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah'ın insanın dikkatini nereye çektiğine dikkat edin. Ona bakalım. Kıyamet için ne hazırladım diyorsun. Mesela bu hazırlığımız ne? Üstelik herkesin kıyameti zaten kendisinin son nefesiyle gerçekleşecek. Sen kendi ölümünden gerçekleşeceğinden nasıl şüphe etmiyorsan zamanı gelince bu günün de gerçekleşeceğinden şüphen olmasın. Çünkü senin sen de bu kainatın bu insanlardan bu varlıklardan bir varlıksın. Bu insanlardan bir insansın. Onların hepsi hakkında geçerli olan neyse senin hakkında da geçerlidir. Onlar ölüyorsa biz de öleceğiz. Biz öldüğümüz gibi bizden sonrakiler de ölecek. Kimse kalmayacak. Kullu men alayha fan ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Cele, cele. Bitti O halde mesela Hocam Ya bu kabir azabı Nedir acaba neyin nesidir <gülüyor> Kardeşim bırak <gülüyor> Kabir azabının olacağına dair Bunca ayet var bunca işaret var en azından ayetlerde Bunca hadis var Diyelim ki yok Diyelim ki kabri azapsız ve sevapsız geçirdik. Kabirden kalktıktan sonra ne olacak? O belli mi? Belli. Belli. Hazırlığımız ne? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi lüzumsuz şeylerle uğraşmaktan ne güzel alıkoyuyor, koyuyor değil mi? Bu tanık olunan o gün var ya, Tanık olunacak ve ancak belli bir vadeye kadar Allah'ın geciktirdiği ama zamanı gelince mutlaka gerçekleştireceği o gün için diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne hazırladın? Ne hazırladın? Peki kıyamete hazır olmanın anahtarı ne? Diyor ki sahabi ne hazırladın sorusuna karşılık. Ya Resulallah, vallahi fazla amelim, sadakam, mesainem yok. Ama Allah'ı ve Resulü'nü seviyor. Kişi sevdiğiyle beraber diyor. Sahabe de diyor ki, Muhammed'in ashabı bu söze sevindiği kadar Müslüman olduktan sonra hiçbir söze sevinmemiştir. Bunun ehemmiyeti ne biliyor musunuz? Bu kuru sevgi değildir. Evet. Hani Mecnun'a nisbet edilen bir şiir vardır. Diyor ki Leyla siyahtır ya Leyla'nın siyahlığından dolayı diyor köpeğin siyahını dahi sever oldu. Seviyorsan bir kimseyi onun sevdiği gibi olacaksın. Onun sevdiğini de seveceksin. Sevgi budur. Yoksa kuru bir iddiadan ibaret olur. Allah'ı ve Resulünü seviyorum dedi sahabe-i kiram. Ama mütevazi davrandılar. Ya Resulallah fazla sadakan, fazla amelim, namazım, orucum yok. Ama... Kendisine öyle bir güveniyor ki o kadar rahat söylüyor ki ama Allah Allah Resulü'nü seviyorum diyor. Bunu diyebilmek bile başlı başına bir iştir. Sadakatle bunu söyleyebilmek ve bunu sadakatle söylediğinden emin olabilmek. Çok büyük bir hadisedir. Onun için Cenab-ı Peygamber'in de cevabı, bu sadelik kadar sadedir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İstediğinizi sever. Sevmeyi aslında yok. İstediğini seversiniz kardeşim. Ama bileceksin. Sevdiğinle beraber olacaksın. Dünyada da beraber ol. Ahirette de beraber olursun. Allah'a kavuşmayı sevene, Allah da kavuşmayı sever. Allah Allah Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam duasında Ya Rabbi senden Sana kavuşmak için şevk vermeni dilerim diyor Allah'a kavuşmayı seversen Allah da sana kavuşmayı sever İş bizde başlıyor Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ya Rabbi bize seni sevmeyi, sevilmesi senin yanında fayda sağlayan şeyleri sevmeyi nasip et. Ne kadar güzel dualar bunlar değil mi? Sevdiğimiz takdirde senin yanında faydası olacak sevgileri istiyoruz. İnsanımız değer, sevilmeye değer şeyleri sevebiliyor mu acaba? Parayı mı seviyor? Değiyor mu acaba? Dünyayı ve dünyalığı mı seviyor? Değiyor mu acaba? Helal haram, İslam'a uygun mu değil mi hesaba katmadan fani varlıkları seviyor. Arkalarından gidiyor. Onlara kavuşmak için belki yanıp tutuşuyor. Değiyor mu acaba? Ne olur aklımızı tahkim etmeden hiçbir iş yapmayalım. Aklımızın naslar ışığında vereceği hükme itibar ederek davranışlarımızı, duruşlarımızı şekillendirelim. Belirleyelim. Her bir şey ne kadar değiyorsa o kadar bağlanalım ona. Ne kadar ona itaat etmek icap ediyorsa o kadar itaat edelim. Veya peşinden gidelim. Bizi Allah'a ve Resulüne asi kılacak ne bir şey sevelim ne birilerine itaat edelim. Ne birilerinin arkasından giderim. Sevgimizde, bağlılığımızda, amelimizde, duruşumuzda Allah'a ve رسولüne götürecek yolda olmak durumundadır. Onların razı olmayacağı, kabullenmeyeceği bir istikamette olmamalı. Hayat böyle güzelleşir. Hayatın tadı böyle alınır. Böyle lezzetine varlılır. Vallahi Müslüman gibi yaşanmayan zamanın tadı yok. Sırtımıza bir vebal olur. O zaman bizden davacı olur. Halimizden memnun değiliz ama Allah'a şükür ki ahiretten, Allah'tan, dinden, imandan, peygamberden, habersiz olan zavallı biganelerden de değiliz hamdoluz. O zavallı bigane biçarelere de Cenab-ı Allah intibar Vallahi İşimiz zor ama hamdolsun ki onlar gibi değiliz daha zor olurdu işimiz. İçinden çıkılmazdı o zaman. Maazallah. O gün gelecek, zamanı gelince gelecek, tıpkı ölümümüzün gelmesinin kesin olduğu gibi. <gülüyor> Peki o gün de neler olacak? Bugün de ağzı olan konuşuyor bu dünyada. Herkes istediği gibi, Mandalda kül bırakmayan kimi, hak söyleyen kim, batıl söyleyen kim, dini didikleyen kim? Herkes bir şey söylüyor. Fakat orası öyle olmayacak işte. Yavmeyatin La tekellemu nefsun illa biizni. Oh Allah'ın huzurundaymışsın gibi bugün bu dünyada öyle takın. Tutumun o olsun. Onun izni olmadan o gün geleceği vakit Hiçbir kimse onun izin verme o izin vermedikçe konuşamayacaktır. Kıyameti dünyaya taşıyalım kardeşler. Bu dünyada da Allah'ın razı olmayacağı bir söz söylemeyelim. İzin vermediği bir sözümüz çıkmasın ağzımızdan. Müslüman bunu söylememeli. Ey Müslüman böyle konuşma denildiği şekilde konuşmayacağız. Ey Müslüman burada böyle söylemek durumundasın onu da diyeceğiz. O zaman ahiretteki hal ile hallenmiş olur Allah'ın izin vermediğini konuşmayacağız işte. Sahabe soruyor ya Resulallah, biz konuştuklarımızdan da mı hesaba çekileceğiz? Ne demek diyor. İnsanları cehenneme dillerinin biçtiklerinden başka bir şey mi koyar zannediyorsunuz diyor. Maazallah küfür de dille biçiliyor. Sahil günahların da başı dil. Ne konuşursan bu budur. Bir söz söylersiniz. Allah'ın nezdinde nereye varacağını bilmezsiniz. O söz belki sizi cennete götürür. Hadis-i şerif mi halidir. Bir söz söylersiniz, o sözün ne kadar kötü etki bıraktığını bilmezsiniz ve hesap etmezsiniz. O söz sebebiyle maazallah cehenneme gidilir. Onun için baştan, dilimizden başlayacağız kendimizi nizama. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? El muslimu Men selimel muslimun min yadihi ve lisani. Müslüman odur ki sair müslümanlar onun dilinden de elinden de esenlikte kalır, zarar görmez. Diliyle, eliyle o müslümanlara zarar vermez. İşte müslüman odur. Mümin sair müminlerin kötülüklerinden emniyette olduğu kimsedir diyor. Eman bulduğu kimse Mümin başkalarına emandır. Onlara güvenlik verir. Güven verir. Çünkü Allah kötülük yapmaz. Mümin kötülük yapamaz. Yapmamalı en azından. O halde Allah'ın izin vermeden konuşamayacağı kimsenin konuşamayacağı o gün gelmeden şimdiden kendimizi Allah'ın izin vermediği şeyleri konuşmamaya alıştırmamız lazım. Çünkü o zaman Rahman'ın izin vereceği kimseler Amme suresinin sonunda İlla men ve qala salaba. Dünya hayatında Allah'ın izniyle doğru konuşanlar ahirette de Allah onlara konuşmak için izin vereceğinde doğru söyleyeceklerdir. Biz şahitlik edeceğiz çünkü. Kendi hakkımızda da diğer insanlar hakkında da Cenab-ı Rabbül Alemin bize izin verecek, konuşun bakalım. Bu insanlar, sizin gördüğünüz insanlar neler yapıyorlardı? Bu bir şereftir. İslam hukukunda şahidin mevkii çok değerlidir. Mesela birisine zina iftirasında bulunanlara ne diyor Cenab-ı Allah? Ve onların şahitliklerini ebediyen kabul etmeyin diyor. Şahit, kim şahitlik eder İslam mahkemesinde? Yalan söylediği sabit olmamış kimseler, büyük günah işlediği sabit olmamış kimseler şahitlik edebilir. Öyle her önüne gelen işte ne sana senin and ederim diye şahitlik etmez. Hakim tanımıyorsa o zatı evvela onu tanıyacak iki kişi ister. Tanıyan iki kişi ister. Bu adam yalan söylediğini biliyor musunuz diye. Bilmiyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir günah işlediğini gördünüz mü? Büyük günah. Hayır. Küçük günahlar üzerinde ısrarı var mı? Yok. O zaman şahitlik etme şerefini elde eder. Çünkü onun şahitliğiyle haklar veya cezalar sabit olacak. Allah'ın hükmü uygulanacak yani. Şahitlik büyük bir şeref. Büyük bir şeref. Ve İslam toplumu öyle nezih bir toplum. Her önüne geleni şahitlik edebileceği değil. Şahitlik etmek istiyorsa hay hay. Ufak bir anekdot anlatayım. Bir gün işte yurdumuzla dershanemiz yakındı. İşte derse yetişeyim diye alnacele birkaç lokmayı yolda. Yani dershaneye, ders görülecek yere yere gidiyorum. Bir arkadaşımız dedi ki, koca hoca yolda yemek yemedi dedi. Şahitliğin kabul edilmez. Dedim o nizam gelsin de varsın şahitliğin kabul edilmesi. <gülüyor> o zamana kadar kendimizi hizaya sokarız Allah Dedim ki, öyle bir nizam yok ki. Maalesef. Ama, yani tabi bu bu nizamda kötülüğü işleyeceğiz anası da değil. Yani o kadar nezih bir toplum. Yolda giderken yemek yemeyi bile hafiflik sayan bir cemiyet. Ne kadar nezih, ne kadar müstesna bir cemiyet. Hayal aleminden bahsediyorsunuz sanki. <gülüyor> Tertemiz bir toplum, pırıl pırıl bir toplum. Beşeriyet böyle bir topluma ne kadar muhtaç bir bilseydin. O zaman da ne olacak? İnsanlar iki grup olacak. فَمِنْهُمْ ve وَمِنْهُمْ Said Onların kimi bedbaht, kimi de bahtiyar olacaktır. Dünyada da öyle. Fakat buradaki bedbatlık ve saadet ve bahtiyarlık dünyadaki ölçülerle değil. Dünyada kim bahtiyardır, kim bedbahttır... Belli, dünyevi ölçülerle aldığınız zaman. Fakat yok, hakikatten ancak mümin kimseler bahtiyardır ve kafirler medbahtır. O kadar. Buna dikkat edeceğiz. Euzubillah. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شُكُوا شَكُوا فَفِ النَّارُ Batbaht olanlara gelince onlar cehennem ateşindedirler. Lehum fiha zefir ve shehik. Onların o cehennemde hırıltılı, zorlu, sıkıntılı solumaları olacaktır. Zefir ve shehik aslında Arapçada çok affedersiniz Eşeğin anırmaya başlayınca başladığı ses ile bitirdiği sese denilir. Eşek anılmasına dikkat edenler nasıl başladığı, nasıl bitirdiğini hatırlarlar. İşte ona Araplar Arapçada zefir ve şehik denilir. Başlangıcına zefir, sonuna şehik denilir. İşte cehennemdekiler de böyle sıkıntılı ...nefes alıp vereceklerdir. Allah <gülüyor> ne <olup illallah. gülüyor> belki rastlamışsınız. Yani bir bela, bir sıkıntı, mümin olanlar için ecir sebebidir. Bazen, yani ben bir iki defa görmüşümdür belki sizler de. Hastanede diyelim ki bir bakıyorsunuz aniden... Acil bir soluma hastalığıyla bir astımlı bir hasta gelir. Böyle bir yani tamam diyorsunuz bu insan o kadar sıkıntılı ki öldü ölecek diyorsunuz yani. Haliniz neyse aman aman benden önce geçsin diyorsunuz. Bu bile onun yanında hafif kalır. Çünkü hararet. Hararet insanın nefes almasını zorlaştırır. Hele bir de havada bir denen varsa, yani günümüz dünyasında olayı anlatmak için söylüyorum. Daha da zorlaşır. Daha da zorlaşır. Bir de sizin ayrıca bir hastalığı varsa birisinin maazallah Dışarı çıkmadığın ona kardeşim ölürsün sen. Bu bu hava senin için ölümcüldür. Şey değil. Diyelim ki mesela ciddede günün ortasında bir gezin bakayım. Nefes alıp vermek bir mesele. İstediğiniz kadar sağlıklı olun. Çok zor. Çok zor. Veya Adana'da mesela. Yazın ortasında, günün ortasında, yazın ortasının gününün ortasında. Yani i̇kisinin de ortasında. Bir çıksın bakayım birisi. Doğru düz bakalım ne kadar nefes alabilir. Ne kadar rahat edebilir. Hele bir de içinden bir rahatsızlığı varsa, kalbi varsa, tansiyonu varsa, yani ciğerleri rahat değilse vesaire. Perişan olur. Ve buna benzer. İşte cehennemde bunu tasavvur edemeyiz yani. Bu tasavvuru bunu düşünebilmek mümkün değil. Ama bir ayet-i kerime bize olayı anlamakta yardımcı oluyor. Çekilen sıkıntı. Yetiş ey ölüm diyecekler cehennemdekiler. Fe yed'une thubura diyor kerime. Ölüm ve helakı çağıracaklar. Gel ey ölüm yetiş diyecekler kurtar bizi. Ölüm kurtuluş olacak maazallah. Yok ama geçmeyecek ellerine. Niçin? Çünkü halidine fiha Mâ dâmeti s vel diyor. Gökler ve yer devam ettikleri sürece onlar da orada ebediyen kalacaklardır. Bazıları bu ayet-i kerimeyi yanlış anlıyorlar veya yanlış neticeler çıkartanlar olmuş olabilir. Olmuştur daha doğrusu. Gökler ve yerden bahsedildiği için demek ki cennet cehennem geçicidir. O değil ki. Bu gök ve bu yer değil. Çünkü ayet başka ayet-i kerimede ne diyor? Yevme tubeddelul ardu gayral ardu ve semâvâtu matviyatum o gün yer başka bir yerle değiştirilecektir. Semavat da Allah'ın sağında dürülmüş olacaktır. Ve berazulillahil vahidil kahvar diyor. Onlar bir ve tek ve kahvar olan Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. Bu, bu şu andaki yer ve gök değil ki burada bahsedilen yer ve gök. Allahü Teala cennet ve cehennemi yaratacağı vakit onların arzı özel, cennetin arzı arz. Cehennemin arzı arz ve her birisinin seması ayrı bir sema olacaktır. Orada ebediyen kalacaklar. İlla ma rabbuk. Rabbinin diledikleri müstesna veya dilediği kadar müstesna. Dilediği süre müstesna. Men dememiş burada. Ma demiş. Men deseydi dilediği kimseler diyecekti. Ama birlikte kimseler olarak da anlaşılsa dilediği kimseler olarak da anlaşılsa bir takım müminler ne olacaktır? Cennete girmeden önce günahları karşılığında bir süre cehennemde kalacaklar. Ondan sonra onlar çıkacak. İşte istisna onlardır. İstisna edilenler Allah'ın Rabb'inin diledikleri müstesna dediği bunlardır. Veya illa maşa rabbuk dilediği kadar bir süre müstesna. Yani kimisi cehenneme erken girecektir. Kimisi Cehenneme geç girecektir. Sonra amellerine göre münavbeli. Kısacası bu ayet-i kerime bazılarına göre işte cehennemin fani olduğuna delildir. Hayır hiç alakası yok. Onu anlatmaya çalıştık. İnne rabbeke fe'alun lima yurid. Şüphesiz senin Rabbin dilediğini yapandır. Faal mübalağa kipidir. <gülüyor> yani ne dilerse az çok küçük büyük hiç fark etmeksizin ve aynı anda birçok ayrı şeyleri de yapabilen düz manasıdadır. Ne isterse istediği gibi, istediği zaman, istediği keyfiyette yapandır diyor. Bahtiyarlara gelince, mutlu olacaklara gelince ve ellezîne su'dû fe fi'l مَا دَعْمَةِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ Mutlu ve bahtiyar olacaklara gelince onlar da cennette olacaklardır. İçinde ebedi kalacaklardır gökler ve yer devam ettiği sürece. Aynı şekilde az önceki gibi. Illa مَا شَاءَ <-rabbuk> Rabbinin dilediği müstesna veya dilediği kadar bir süre veya dilediği kimseler Müstesna. Cennete de bir takım kimseler erken girecektir. Bir takım kimseler geç girecektir. Herkes vaktinde, aynı vakitte girmeyecek. Ataen gayra meczur. Ardı arkası kesilmeyecek bir bağış olarak verilecek cennetteki nimetler. Kimlere? Cennetliklere. Ardı arkası kesilmeyecek. Bugün en varlıklı insan bile bu dünyada, en mutlu insan bile bir dünyada o mutluluğu ve varlığıyla birlikte bir korku yaşar. Ya elimden giderse ya bunu kaybedersem ya bunun sonunu getiririz. Bu bunun sonu gelirse. Cennette öyle bir korku yaşamayacaksınız. İnşallah birlikte gireriz. Böyle bir korku olmayacak. Bir korku olmayacak. Bu ya elimizden bu mülk giderse, gitmeyecek. Oraya girdikten sonra ne verilirse şey bitti. Cennete diyor Peygamber aleyhisselam hadisi kısacan hatırlatayım. En son girecek olanı biliyorum diyor. İşte temenni denilecek. Edecek, edecek, edecek, edecek. Temenniyet. Ya Rabbi daha bildiğim kadar ettim, daha edemiyorum. Sana bu temenni ettiklerin... Bir hadiste, bir rivayette iki misli, bir rivayette on misli. Daha senin olsun diyor. O kimseye diyor, gözünün uzanabildiği kadar mülkler verilecek önce. Bunlar benim mi diyecek? Evet, yani bir benimle alay etmiyorsun değil mi diyecek? Çünkü <gülüyor> çok büyük, çok fazla şeyler bunlar. Yok diyecekler, ondan sonra temenniye başlayacak. Cennette diyor birinizin bir kamçılık kadar bir yeri, bir kamçılık kadar bir yer. E şu kadar bir şey yani. Dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Hurilerden bir huri diyor. Dünya ehline görünse, doğu ile batı arasını aydınlatır. Başındaki başörtü andolsun dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Bunu düşünün gerisini hesap et. Huri'nin başındaki başörtü cennetten ve cennetteki her şey dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlı. E şimdi şimdi Biraz biz de az akıllıyız. Ben kendim için en azından söyleyeyim. Ya bu kadar nimet varken yine hala ahiret için, cennet için az çalışıyoruz. Bu biraz aklımın azlığındandır. Başka bir şey değil. Bunları biliyorken yine de ahiret için az amel ediyoruz. Dinimiz için yapılması gerekenleri Yapmamız gerekenleri az yapıyoruz Gayretimiz az Yetersiz Rabbim gayretlerimizi artırsın inşallah Amen. Değerli kardeşlerim bu ayet-i kerime Okuyacağım ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere imanın iki tane önemli ayağı var Bir sizin hak üzere olduğunuzdan emin olacaksınız. İki, sizin dışınızdakilerin de batıl üzerinde olduğundan emin olacaksınız. Bu çok önemli. Bakın ne diyor ayet-i kerime? Nerede? İşte burada. فَلَا تَكُف۪ي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا اُلَا Şu kafirlerin tapındıklarından yana hiçbir şüphen olmasın. Ma يَعْبُدُونَ illa كَمَا يَعْبُدُ أَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ Onlar ancak kendilerinden önceki babalarının, atalarının tapındıkları gibi tapınıyorlar. Yani ataları geçmişleri ne kadar batıl içerisindeyseler, şimdiki onların izleyicileri de o şekilde batıl peşindedirler. Bu ne demek? Senin dışındakilerin yani müminlerin dışındakilerin batıl üzerinde olduğundan emin olmak demek. Bunun diğer anlamı ne demek? Kendinin de hak üzere olduğundan hiçbir şekilde şüphe ve tereddüt etmemek ondan emin olmak. İşte imanın iki ayağı bu. Bunlar imanın iman manasının yani imanın kalpte yer etmesinin en önemli iki unsuru. Bunlarla iman ayakta durur. Acaba ya ha onların doğruluğunda şüphe ettin. Ha kendi imanının doğruluğunda şüphe ettin. Ha onların batılı acaba doğru olabilir mi dedin. Maazallah. Ha senin inandığın hak acaba böyle midir dedin. Hiç fark etmez. Onun için Batılın batıl olduğundan son derece emin olduğun kadar iman ettiğin hakkın da hak olduğundan aynı şekilde emin olacaksın. Senin imanında batılın eserinin bulunmadığına ne kadar inanıyorsan batılcıların batılında da haktan hiçbir eser bulunmadığına öylece inanacaksın. Velev ki bulunsa, batılla karışmış olan hak yine batıldır. Bunun basit bir örneği şu, koca diyelim ki bir damalcana veya bir havuz tertemiz suya, onu necis edecek kadar bir necaset bulaşsa, az da olsa biter artık, o suyun kıymeti yok. Bu böyledir. Bu Onun için sakın bazıları işte, hakkın, haktan bir gram, şeyden bir gram yahu, zayıflama çayı mı yapıyorsun? Böyle şey olmaz. Hak haktır, batıl batıldır. Birbirlerine karıştırılmaz bunlar. Olmaz. Ve inna lemu effuhum nasibehum gayra Ve biz şüphesiz onlara onların nasiplerini, paylarını eksiksiz bastaman vereceğiz. Yani iki manası var bunun. Ahirette azaplarını görecekler. Eğer dünyada mükafat görmelerini gerektirecek bazı dünyevi amelleri varsa biz onları da eksiltmeyiz. Onların karşılığını dünyada veririz. Veya buradan nasipten, kasıt, azaptan hak ettikleri paydır. Ayetlerin bağlamına, akışına bu ikinci mana daha uygun düşüyor. Öbürü de çok açık, güzel bir mana. Çünkü Cenab-ı Allah gerçekten olur ya kafirin bazı mükafat görmesi gereken iyilikleri var. Allah-u Teala o iyiliklerin karşılığını ona dünyada verir. Sağlık verir, çoluk çocuk verir, mal mülk verir. Mutlu eder onları kısaca. Onu kısaca. Ama ahirete gittiği zaman alacak bir şey kalmaz. اذهبتن fi في حياتكم الدنيا diye muhatap alınırlar, azarlanırlar. Sizin ne kadar hoş ve güzel şeyiniz varsa onları dünya hayatındayken bitirip tükettiniz denilecek onlara. Ahirette alacak bir şeyiniz kalmadı. Kalmadı. Onların nasipleri, payları hak ettikleri neyse eksiksiz verilecektir. Eksiltilmeden eksiltilmeden verilecektir. Yani veya rızıkları Azapları, üç görüş var burada müfessirlerin belirttiğine göre. Rızıktan nasipleri neyse onlara eksiksiz verilecek. Azaptan payları neyse onlara eksiklik eksiksiz verilecek. Onlara vadolunan hayır ve şer neyse eksiksiz verilecek. Bu da hem müminleri hem kafirleri kapsar o zaman. Bu anlama göre. Bu açıklama da İbn-i Abbas radıyallahu anh'in üçüncüsü odur ki kapsamlı gerçekten bir açıklamadır. <gülüyor> Evet, son olarak bir ayet-i kerime daha şey edelim. Veya 111. ayet-i kerimeye de gelebiliriz. 110. ayet-i kerime diyor ki وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى كِتَابًا فَاقْتُلِفَ ف۪يهِ Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik de o kitap hakkında ihtilafa düşüldü. İhtilafa düşüldü. Anlaşmazlıklara düşüldü. Yani ey Muhammed ümmeti size de kitap verdik. Musa'ya kitap verdiğimiz gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da kitap verdik. Onların o kitap hakkında ihtilaf ettikleri gibi ve sapıttıkları gibi siz bu kitap hakkında ihtilafa düşerek sapıtmayın. Bu kitabın hükmü neyse onu öylece görün. Bu kitap neyi referans göstermişse siz de onu referans alın. Bu kitap sizin hududunuzu çizmiştir, sınırlarınızı, aklınızın ve iradenizin ferd olarak, toplum olarak sınırlarını tayin etmiştir. Aman bunların dışına çıkmayın. Çıkarsanız ihtilafa düşersiniz, İhtilafa düşerseniz de helak olursunuz. Çünkü İsrail oğulları da gerek Tevrat gerek İncil hakkında ihtilaf ettikleri için helak oldular. Dünyada da helak içindedirler zavallılar. Ahirette de zaten helak olacaklar gibisiz. Yani dünyadaki helaklarının günümüzde örneklendirmeye falan da fazla gerek görmüyorum. Son başka zamanda belki başka vesileyle. Daha önce defalarca çeşitli vesilelerle belki bahsettik daha doğrusu. Diyor ki o halde diyor ve la kelimetun sabaqat min rabbika la kudya eğer Rabbinden bu hususta geçmiş bir kelime, bir söz, bir hüküm olmamış olsaydı mutlaka onların arasında hüküm verilecekti. Yani dalalet içerisinde oldukları hükmü gereğince azap edilir. Yeryüzünden öbürleri helak edildiği gibi bunlar da helak edilecekti. Bunlar da helak edilecekti. Ve innehum lefî şekkim minhumurîb. Şüphesiz ki onlar ondan yana ondan yana şüphe içerisindedirler. Muhtemeldir ki Kur'an ile ilgili olabilir. Tevrat ile ilgili olabilir. Çünkü kendileri bile ellerindeki Tevrat'ın Tevrat olduğundan emin değildirler. Hıristiyanlar da zaten ellerinde Allah'ın gönderdiği İncil'in olmadığını söylüyorlar ve biliyorlar. Söylüyorlar. Yani... Ben çok Hristiyanlığa böyle bu işi bilen gerçekten mütehassıs. Yok diyorlar biz zaten elimizdeki İncil'in İsa'nın Allah'tan getirdiği İncil olduğunu söylemiyoruz. Zaten söyleyemezler. Söyleyemezler. Bunu biz şey ettik yani bizim gibi insanlar yazdı. Fakat bu İsa Aleyhisselam'a bir şekilde aittir. Biz bunun Allah'ın vahyi olduğunu söylemiyoruz diyorlar. Yani böyle bir kitap elimizde yok demektir bu. Bunun diğer anlamı zaten. Öyle bir kitap yok. Öyle bir kitap yok. Zaten onun için ne yazıyor? Barnaba'ya, Barnabaya göre demişim. Matta'ya göre İncil. Luka'ya göre İncil. Markos'a göre İncil. Göre. Neden bu böyle şeyler? Ondan sonra diyorlar ki ya işte sizdeki mezhepler neyse bizdekiler de odur. Hayır kardeşim alakası yok. Alakası yok. Siz amentü de ihtilaf ediyorsunuz birbirinizle. Bakmayın siyaseten işte papanın gelip Fener kilisesinde ayin main yönetmesine. Birbirlerinin kiliselerinde ibadet edemezler. Mezhepleri müsait değil. Yani onlarda mezheb dindir. Maalesef öyle. Geçelim onları ve zaten şüphe içerisinde Tevrat bile Tevrat bile Tevrat'ta yani Yahudiler Tevrat Musa'nın kitabı mı? Acaba Musa'nın kitabının olduğuna hangi Yahudi inanabilir? Musa'ya nazil olmuş olsaydı, Musa'nın kabri işte bilmem ne, dağın bilmem filan yerindeki kırmızı tepenin üzerindedir diyecek. Yazıyor bugünkü Tevrat'ta. E Musa'ya inen bir kitapta Musa'nın kabrinin, tabutunun nereden taşındığının, kaç yıl gezdirildiğinin ve nerede gömüldüğünden nasıl bahseder? Aklı başında bir Yahudi en azından bu cümlenin, Musa'ya indirilen bir cümle olmadığını veya bu cümlelerin olmadığını çok rahat anlar yani şey değil ki. E tevrat baştan ilk cümlelerinden uydurma Allah'ın kitabı olmadığını söylüyor. Baara baara. İşte Allahü Teala şunu yarattı birinci günde baktı ki güzel oldu o halde bu olsun dedi. Şunu yarattı baktı ki güzel oldu sanki bilmiyordu. Ay iyi kalsın o zaman dedi tamam. Ondan sonra. ...cumartesi günü de dinlendi... ...tövbe estağfurullah... ...o kadar herze yetmiyormuş gibi... ...bir de cumartesi günü dinlendi... ...zannediyorlar ki... ...gariban işte bir işçi... ...çalışmış... ...yedinci gün yorul... dinlensin tatil yapsın... ...istediği gibi keyfetsin falan filan... ...veya tatil yaparak dinlensin... ...sekizinci günü daha... ...şevkle işe başlasın falan... yani. Batı'da aslında bu arada ufak bir not tatil, işçi bilmem ne vesaire düşünüldüğü için değil. Verir Sürekli çalıştırsa devam edemeyecek ki. Dinlendirecek. Yıllık tatil de verecek. Haftalık tatil de verecek. ikramiye de verecek. Üretimde çok affedersiniz daha bir kadana gibi çalışsın diye. Daha çok çalışsın diye. Bütün gaye üretimi artırmaya endeksleniyor. onlarda da bu. Böyle. Ve inne kullen lemmâ le yüvefiyennehum rabbuke a'mâlehom innehû Ve şüphesiz Allah onların hepsine senin Rabbin onların hepsine amellerini eksiksiz hak ettikleri gibi verecektir. Çünkü o onların yaptıklarından haberdardır. Her şeyi biliyoruz. Onun yanında hiçbir şey kayıp olmaz. Hepsinin ameli neyse, hak ettiği neyse o. Cenabı Allah nitekim kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu görecektir. Amen. Kim zerre miktarı bir şer işlerse onu görecektir. Rabbimizden niyazımızla hayırlarımızı çoğaltması, mükafatlarımızı büyütmesi şerlerimizi azaltması ve vakit taksirlerimizi de mağfiretiyle, merhametiyle affedip bağışlamasıdır. Cenab-ı Allah amellerimizi makbul, sayılarımızı meşgul, günahlarımızı da mağfur eylesin. Allahü Teala Müslümanlara her halükarda, her zaman için sırat-ı müstakim üzere yardımcı olsun. Zalimlerin zulümlerinden, hainlerin hıyaretinden, şerlilerin şerlerinden muhafaza duyulsun. Türlü zulümlere maruz olan bilhassa Suriye'deki kardeşlerimize cenab Allah acil yardımlarının nasip etsin. Amin. Onların ve hepimizin üzerinden rahmetini esirgemesin. Amin. Bizi sırat-ı müstakim üzere sabit kadem edesin inşallah. Amin. Subhane Rabbike Rabbil Ezzeti Amma yasifun ve Selamun Elbisselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.